Korkus sahibi olabiliriz. ama korkak değiliz, 1. Emre uyar. İster itikat, ister menheç noktasında olsun, kişiyi yapması gereken vaciplerden alıkoyan bir takım hastalıklar vardır. Bu hastalıklardan bir kısmı fıtırıyı ve terbiye edilmemiş olan bir takım duyguların meydana getirdiği hastalıklardır. Bir kısmı da ortam, eğitim gibi etkenler sebebiyle bulaşan hastalıklardır. Fıtri olup terbiye edilmediğinden dolayı insanın başına binbir türlü bela getiren hastalıklar bu ayki yazımızın temelini oluşturmaktadır. Bu hastalıklara örnek vermemiz konunun anlaşılması yönünde faydalı olacaktır inşallah. Merak fıtri olan bir duygudur. Merak olmadığı takdirde kişi dünyadaki yaşantısında kendisine faydası olacak bir takım bilgileri öğrenemezdi. Çünkü öğrenmenin temelini merak oluşturmaktadır. Merak'ın dini anlamdaki önemi de yatsınamaz. Eğer merak sahibi olmasaydık, kulluk görevimiz için gerekli olan bilgiden de mahrum kalabilirdik. Ancak merak duygusunun, her duygu gibi iki yönlü olduğunu unutmamak gerekir. Terbiye edilmeyen bir merak, kişiyi felaketten başka bir şey getirmez. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olması, meraktan kaynaklanan bir iştir. Kişi başkalarını ilgilendiren meseleleri merak edip, peşine düştüğü zaman, kendisini ilgilendiren şeyleri ihmal eder. Bu da bir başka felakettir. Devamındaysa, kişi başkasını ilgilendiren meselelerin peşine düşerek, insanların hallerini ifşa etmek suretiyle, onlara zarar vermeye başlayabilir. Demek fıtri olan bir takım duyguları iki yönlü olup, bu duyguların terbiye edilmediği takdirde, kişinin başına bir takım dertler açabilir. Terbiye edilmeyen korkunun getirdiği zararlar. Korkuları olmayan insan yoktur. Allah'ın Subhanehu ve Teala yaratmış olduğu her insanın mutlaka korktuğu bir takım şeyler mevcuttur. Bu kabul edilmesi gereken bir hakikattir. Rablerini en güzel şekilde razı eden peygamberlerin dahi bir takım şeylerden korktukları unutulmamalıdır. Bu onların insani yönlerinden kaynaklanmaktadır. Allah Subhanehu ve Teala kendi kitabında peygamberlerin kimisinin öldürülmekten korktuğunu, kimisinin yılan gibi yaratılmış olan bir şeyden korktuğunu bize haber vermektedir. Onlar da diğer insanlar gibi yaşayan, onların yediklerinden yiyen, giydiklerinden giyen, sevdikleri şeyleri olduğu gibi korktukları şeylerde olan birer insandı. Bu, bazı cahillerin zannettiği gibi, onların kadrinden kıymetinden bir şey düşürmez. Aksine, bunları bilmek, onları örnek edinebilmek açısından bize yardımcı olur. Yalnız korku meselesinde, konunun girişinde belirttiğimiz tafsilatı göz ardı etmememiz gerekir. Korku, fıtri bir duygudur. Her fıtri duygu gibi iki yönlüdür. Fıtri diye tabir ettiğimiz yaratılıştan beri var olan duygular, ıslah edildiği oranda kişiye ve çevresine fayda getirir. Fakat ıslah edilmez ve olduğu hal üzere bırakılırsa, asıl felaket o zaman söz konusudur. Korkunun törpülenmediği veya ıslah edilmediği zaman, kişinin başına ne gibi sorunlar açacağını bir tefekkür edin. Hatta ben sizin tefekkür etmenize birtakım nasları zikrederek yardımcı olayım. Allah subhanehu ve Teala Uhud gününü anlatırken, o vakayı yaşayan insanları iki kısma ayırıyor. Sonra o kederin ardından Allah, üzerinize bir emniyet, bir uyuklama indirdi ki, o uyuklama içinizden bir kısmını örtüp bürüyordu. Bir kısmı da canları sevdasına düşmüşlerdi. Ali İmran suresi 154. ayet. Allah'ın burada zikrettiği iki kısım insandır. Her biri fıtrî korku duygusuna sahiptir. Ancak aralarında fark vardır. O farkı da yine Rabbimiz ayetin devamında belirtiyor. Okuyalım. Allah'a karşı cahiliyet zanlı gibi hakkın dışında bir zan besliyorlardı. Bu işten galibiyet ve zafer vaadinden bize bir pay var mıdır diyorlardı. De ki her şey Allah'ın elindedir. Onlar sana açıklamadıkları şeyi içlerinde gizliyorlar. Bizim bu işten bir payımız olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Ali İmran Suresi 154. Ayet Bir grubun korkusu bütün benliğini ele geçirmiş vaziyettedir. O der ki artık Rabbi hakkında suizanlar üretiyor ve kadere imanını, işler böyle olsaydı öldürülmezdik gibi sözlerle sorgulamaya başlıyor. Rabbimizin bu insanları hatırlatması ise, şu şekilde oluyor. De ki, ''Evlerinizde olsaydınız bile, eğer üzerinize ölüm yazılmışsa, yataklarınızda dahi olsanız ölecektiniz.'' Ali İmran Suresi 154. Ayet İşte bu, Allah'ın iman etmemizi istediği kaderin hakikatidir. İşler Allah'ın elinde olduktan sonra, eceli Allah takdir ettikten sonra korkmanın ne anlamı vardır ki? Peki? Allah neden en sevdiği insanları korku konusunda böyle bir imtihana tabi tutuyor? Allah göğüslerinizdekini yoklamak, kalplerinizdekini temizlemek için böyle yaptı. Allah kalplerin özünü en iyi bilendir. Ali İmran suresi 154. ayet İki grup insan var ve bu iki grupta kalplerinde Allah subhanehu ve teâlâ yaratılıştan yerleştirmiş olduğu korku duygusu taşımaktadır. Bir grup, fıtri olan bu duyguyu çok güzel terbiye etmiş ve Rab'lerinden gelen her türlü duruma rıza göstermişlerdir. Ancak diğer grubun korkusu, onları Rab'lerinin vaadini sorgulamaya ve kader konusunda tereddüte düşmeye sevk etmiştir. Bu insanların bu orduya bağlılıkları, pamuk ipliği ile olan bir bağlılıktır. Ne zaman onları terk edeceği belli değildir. Sürekli korku konusunda propaganda yaparlar, ve içine düştükleri bu korku çukurunda farkında olmadan başkalarını da çekmeye çalışırlar. İslami hareketi ne zaman yarı yolda bırakacakları belli olmadığı için potansiyel tehlikedirler. Bu anlatılanlardan, o zaman hiçbir şeyden korkmamalıyız gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Korkuları olmayan insan yoktur. Hepimizin karşılaşmaktan veya kaybetmekten korktuğumuz bir takım korkularımız mevcuttur. Mesele, Diğer fıtri duygular gibi, bu duyguyu da terbiye edebilmektir. Terbiye edilmemiş korkunun bir diğer zararını da şu şekilde izah edebiliriz. Korkularını terbiye etmeyen topluluklar, sayıları ne kadar fazla olursa olsun, suyun üzerindeki çerçöp gibidirler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Yırtıcı hayvanların avına üşüştüğü gibi, diğer ümmetlerinde sizin üzerinize üşüşeceği zaman yakındır. Sahabe soruyor. O gün biz az olduğumuzdan dolayı mı ya Rasulullah? Rasulullah diyor ki, hayır. Bilakis siz o gün çoksunuz, fakat suyun üzerindeki çerçöp gibisiniz. Sahabe bunun nedenini sorduğunda Rasulullah şöyle buyuruyor: Düşmanlarınızın kalplerinden size karşı olan korku çekilip alınacak, sizin kalbinize de vehen yerleştirilecektir. Sahabe soruyor, vehen nedir ya Rasulullah? Bunun üzerine Rasulullah şöyle buyuruyor. Vehen, dünyayı sevmek ve ölümü sevmemektir. Ebu Davud, Sevban. Bu hadiste korku geçmiyor ki denilebilir. Doğru, bu hadiste korku kelimesi geçmiyor. Ancak korkuyla doğrudan irtibatlı olan sevgi kelimesi geçmektedir. Korkuyla sevgi aslında birbirine bağlı iki kavramdır. Neyi seviyorsak onu kaybetmekten korkarız. ''Çocuğumuzu çok seviyorsak, onun kaybı en çok korktuğumuz şeydir. Malımızı çok seviyorsak, onun kesada uğraması bizim yaşayabileceğimiz en büyük korkudur. Canımızı çok seviyoruz. Onu kaybettiğimizi düşünmek bile tüylerimizi diken diken yapmaya yetecektir. Dünya en büyük sevgilimizse, onu kaybetmek de en büyük korkumuzdur.'' Bunu şu an bulunduğunuz ortamda test edebilirsiniz. Gözünüzü kapatın ve sevdiğiniz şeyleri gözünüzün önüne getirin. Can, para, eş, çocuk, araba, ev, aile, anne, baba, kardeşler, arkadaşlar. İnsan bunları gözünün önüne getirdiğinde bile mutlu oluyor değil mi? Şimdi hatırlamakla mutlu olduğunuz bu şeylerin elinizden birer birer kayıp gittiğini düşünün. Ölüm, fakirlik, eşten çocuktan anne babadan ayrılmak, evsiz barksız kalmak, Kardeşlerinizin ölümü, arkadaşlarınızın sizden uzaklaşması. Bunları düşünmek bile insanda bir korku oluşturuyor. Bu bütün insanların ortak özelliğidir. İnsanlar korku konusunda eşittirler. Farklılık korkunun neye yönelik olduğunda baş gösterir. Buna pratik bir örnek verelim. Tarih boyunca hak ehli sayıca az, batıl ehli ise taraftar yönünden daima çok olmuştur. Bu herkesin malumudur. Ancak şu da herkesin malumudur ki, sayıca az olan hak ehli, daima çok olan batıl ehline karşı, destansı zaferler kazanmış ve hala da kazanmaya devam etmektedir. Neden? Batıl ehlinin sevdiği çok şey olduğu gibi, kaybetmekten korktuğu şeyler de o kadar fazladır. Can, mal, kariyer, şöhret, ünvan, bunların hepsi ve bir o kadar da fazlası, Batıl ehlinin tamah duyduğu şeylerdir. Hak ehlinin sevgisi ise böyle şeylere yönelik değildir ki korkusu da bunlara yönelik olsun. Onlar savaştıklarında ölmek için savaşıyorlar. Batıl ehlinin çok sevdiği canlarından vazgeçiyorlar. Onlar davet yaptıklarında zindanlara düşeceklerini biliyorlar. Batıl ehlinin çığırtkanlığını yaptığı özgürlüğü ellerinin tersiyle etiyorlar. Onlar mallarını kaybedeceklerinin farkındalar. Dünya malını çoktan gözden çıkarmışlar. Kısacası korkularını terbiye etmiş bir azımlık, korkuları kendilerine ele geçirmiş bir yığından daima güçlüdür. Bu anlatılanlardan sonra aklımıza şöyle bir sorunun gelmesi kaçınılmazdır. Bizden olup da bize ve çevremize bu kadar sıkıntı verecek korkumuzu nasıl terbiye edebiliriz? Bu sorunun cevabını Allah subhanehu ve teala izin verirse bir dahaki yazımızda verelim. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 22. sayısında yayınlanmıştır.